Hayırlı kandiler olsun. Eyvallah. Mikrofonu versene. Nerede mikrofon? Ver. Adın ne senin? Ali. Ali kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Adam eyvallah abi diyor ya. Evet. Konu korktuğum kişiyi sevemem. Acaba öyle mi? Gelin şimdi slaytımız başlasın. Sevmek ve korkmak. İki tane eylem. Bunlar kalbi eylemler. Şöyle bir... 4 tane soru var, cevap vermek zorunda değiliz. Ben sorayım. Bizi korkutanlar bizi sevmezler mi? Dünyalık olarak değerlendirebilirsin bunu, bu bir olsun. Sevenler hiç korkutmaz mı? Seven ne zaman korkar? İnsan korktuğunu sever mi? Bunun gibi 20 tane daha soru yazabiliriz. Bakalım abi, bizi korkutanlar bizi sevmezler mi? Vallahi çok severler, anneler Çocukları korkutmuyorlar mı? O korkutmaları ne içindir? Zarardan sakınsınlar diye değil mi? Severler. Sevenler hiç korkutmaz mı? Yine anneler ortaya çıktı. Anne sever, kızar, bağırır değil mi? Onu ürkütür, ateşe yaklaşmasın diye. Seven ne zaman korkar? Aşık olan bir adam. Yeni araba alan bir adam. Ne zaman korkar? Kaybetmekten korkar. Kaybettiği zaman. Peki insan korktuğunu sever mi? Sever mi korktuğundan? Yani bir muhabbet alır mı? Nasıl? Var mı örnek? Abi ben... Şundan korkuyorum o yüzden seviyorum. Yine evlatlar değil mi? Evlat sahibi evladının her halinden korkmuyor mu? Korktuğu nispetle onu sevmiyor mu? Bu cevaplar zihnimizde özellikle babalar varsa bence yavaş yavaş oturmuştur Serhat abi. Doğru mu? Yok abi öyle değil diyemiyoruz değil mi? Biz babayız ama anneler bunu iliklerine kadar hissederler. Parantez açıyorum. Bütün annelerin şefkatini, merhametini toplasan Cenab-ı Hakk'ın merhametinin bir cilvesi dahi olamıyorlar. Belki gölgesi oluyor. Artık sen hesap et. Evet bugünkü ders muhabbetullah ve mehafetullah. Muhabbetullah. Allah sevgisi demek. Mehafetullah demek Allah korkusu. Hiç böyle Allah'ı olan muhabbeti duydunuzda Mehafetullah kelimesini. ilk defa duydum diyenler var mı? Aa ben Mehafetullah kelimesini ilk defa duyuyorum. Soru sormayacağım, korkmayın ama öyle bir görmek istiyorum. Elhamdülillah ortam alimlerle dolu. Allah razı olsun. Evet, mehafet korku demek. Haftamarı Bugün bunları işleyeceğiz. Şimdi şöyle, muhabbet nedir biraz ona bakalım. Aşina olduğumuz kelimeler bunlar. Ruhun kendisinden lezzet duyduğu şeye meyletmesidir. İnsan hakikaten keyif aldığı şeye meyleder, onu sever. Ve Risale-i Nur'da eserinde şöyle bir kayda var. Diyor ki, muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Şu kainatın, şu varlık alemine gelmesi, Cenab-ı Hakk'ın ilminden çıkıp, Şehadet alemine gelmesinin sebebi muhabbettir. Kimden hasıl olmuştur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan muhabbet hasıl olmamış mıdır? Hem şu kainatın rabıtasıdır, bir bağıdır, ayakta tutan odur. Hem şu kainatın nurudur, hem de hayatıdır. Şu ortamdan muhabbeti çeksen lezzet alabilir misin? Arkadaş ortamında muhabbetin durduğunu düşün. Sevmediğin bir adam gelmiş, muhabbet. Adamın muhabbeti çok çirkin. Siz gülüp eğlenirken o adamın içeriye girdiğini düşünün. O muhabbetin bitmesiyle ortam öldü diyoruz değil mi? İşte şu kainattan şu muhabbet, şu rahmet, şu merhamet bir çekilse Kainat var olur mu ya? Var olmasının bir amacı olur mu? İşte burada güneş ve dünyamızı düşünün. Dafiya ve cazibe diye iki kavram var. İtme çekme. İki tane zıt olan bak çekme itme bunlar zıt kavramlar değil mi? Ama itme çekme kuvvetiyle sistem var oluyor mu kainatta? O gezegenlerle güneş sistemiyle değil mi? Abi azıcık böyle hani belgesellerini düşünürsen. O itme çekme kuvvetiyle var oluyor ve sistem ilerliyor. İki tane zıt hadise var korku ve sevgi. İşte o korku ve sevgi birbirine zıt kavramlar. Dafiya ve cazibe gibi. İşte o korku ve sevgi bir arada olduğu zaman ayrı bir muhabbet ortaya çıkıyor. Ayrı bir intizam kalbin ve ruhun intizamı çıkıyor. İşte ona geleceğiz. Muhabbet çekmek ve korku nedir abi? Korku da itmek. Aklınızda böyle kalsın. Ben yavaş yavaş sizi muhabbete, ortama, korkuya hazırlıyorum. Peki muhabbete sebep olan şeyler nelerdir Serhat abi? Yani bir insan bir şeye neden muhabbet duyar? Ondaki üç şey için. Ondaki ihsan için, kemal ve cemal için. Lezzet, menfaat ve meyli cinsiyet onlar ayrı. Onlar da onun içine giriyor. Ben onu da oraya yazdım. İkram ve cömertlik varsa ortamda oraya bir muhabbetin olur. Bir insan hakikaten... İhsanın kölesidir diyor. İkram ve cömertliğe köle olur insan. Ondan dolayı da muhabbet edersin. Sonra bir kemal vardır. Bir olgunluk, bir mükemmellik vardır. Bu sanata da olur. Bakarsın böyle onda güzelliği görürsün. Ona meftun olursun. Ona bir muhabbet beslersin. Aa ne kadar güzelmiş. Ya mükemmel yapmış adamlar. Bak görüyor musun? Bak cemal da ortaya çıktı. Zahiri ve batini vardır. Bunlar dış güzellik ve iç güzellik. Gel şimdi bunları biraz daha irdeleyelim. İhsan sahibi olan kimdir? Kainattaki tüm ikramlar, tüm cömertlikler, Zerelerden yıldızlara kadar gelen bize nimetler, varlıklar kimin eseridir? Kim ihsan ediyor bize? Mürk kimindir? Allah'ın değil mi? Eğer ihsan sahibi oysa biz ona muhabbet duymayacağız mı? Ama biz ne yapıyoruz? Cenab-ı bütün ihsanların sahibidir. Evvela bunu herkes kabul ediyor. Amma ve lakin Allah ile bize ulaşan o materyaller, nimetler arasına insan giriyor. Bir ağaç giriyor, bir hap giriyor, bir doktor giriyor. Sen Cenab-ı Hakk'ı görme hale giriyorsun. Sen ihsanı o muhabbeti kime veriyorsun? Aracıya vermeye başlıyorsun. Aracıya verdiğin cihette de ahmaklık ediyorsun. Mesela gitsen hani şöyle Orhan senin üzerine örnek vereceğim kardeşim. Ben padişahım sana bir hediye gönderiyorum. Yanımda çalışan birisine de işte aylık 5000 TL maaş veriyorum. Diyorum ki al bu hediyeyi, üzerinde benim isim yazıyor. Bunu götür Orhan'a teslim et. Sana o kardeşimiz Fatih sana bunu getirdiği zaman sen Fatih'in elini ayağını öpsen, ona teşekkür etsen, sen metiyelerde bulunsan. Çok ahmaklık olmaz mı? Minnettarlığı kime duyman lazım? Onu sana gönderene, asıl mal sahibine değil mi? Kainatta gördüğün bütün ikramlar, bütün cömertlikler kimindir abi? Allah'ın değil mi? O zaman ihsan sahibi Allah'tır. Bütün mükemmellikler, zerre Yıldızlara kadar her şeyin olgunlaşması. Bir meyvenin sofraya gelme hali. Bir ağacın tohumdan çıkıp koca başını böyle yukarılara 300-400 metreye kadar çıkarması Ve kainatta gördüğün tüm varlıkların, canlıların küçük bir su damlasında inkişaf edip de Fettah ismiyle açılmasıyla vücut bulması. El ayak göz bunun hayat sahibi olması. O mükemmelliğe ermesi, kemale ermesi. Bunları yapan kimdir? Sahibi kimdir? İnsan mıdır? İnsan sadece gördüklerini dile getirir. Asıl sahibi Allah değil midir? O zaman muhabbeti kime vereceğiz? Peki cemal, güzellik kimindir? Bu dünyada gördüğün tüm güzellikler, Cenab-ı Hakk'ın cemal isminin, baki zülcemal diyoruz, sonsuz güzellik sahibi olan Allah'ın, o güzelliğinin perdelerden geçmiş halinin gölgesine aşık oluyoruz biz. Kainatta neyi görürsem, ya düşünsen ağabey, Telefonun gölgesini yerde görmüş bir adam Gölgeye sarılıyor, onu öpüyor, onu kokluyor, onu korumaya çalışıyor Ya bu ahmaklık değil midir? Dünyada gördüğün tüm güzellikler Cenab-ı Hakk'ın güzelliğinin cilvesi demiyorum cinvelerinin Gölgesinin yansımasıdır Meftun olduğun şeylere bak Sevdiğin, gördüğün, aşık olduğun şeylere bak İşte o aynayı kır o, zahirden kaldır, arkadaki Rabbini gör. İşte o da muhabbet olacak. Ve muhabbete sevk eden diğer bir şey, lezzet ve menfaattir. Sana menfaat olan şeyleri seversin. Ona muhabbet duyarsın. Veyahut meyli cinsiyet. Yani kim olur? Kendi cinsinden akaribin olan akrabalarına karşı olan muhabbetin, evladına olan muhabbetin kendi cinsindendir. Onlarla bir kalbi bağlantın vardır. Ondan dolayı seversin. İşte onu da temin eden kimdir? Allah değil midir? Yaratan kim? Onun kalbini yaratan ve ona hissi veren kimdir? Ya. Ama maalesef perestlik aslında yaşadığımız için, sebepler dairesinde yaşadığımız için ve sebepleri ana merkez yaptığımızdan dolayı sebepler artık bir perde değil. Diyoruz ya sebepler yalnızca birer perdedir. Artık ahir zamanda o söz Öz mahiyetini değiştirmiş o perde betondan duvar olmuş. En azından perdeyi aralayıp da Rabbini görebiliyordun. Ama materyalizm düşüncelerle o materyalist o felsefi madde perestlik aslında olduğumuzdan dolayı zihnimiz artık kalp olan bağlantısını koparmaya başladığı için her şeye aklı mihenk yapmaya başladığımızdan dolayı artık öyle betonlar örüldü ki balyoza dahi kırıp arka tarafını göremiyorsun. Bu kadar değişik bir durum yani Allah muhafaza. Evet muhabbet bu. Korkuyu da biraz değinelim çünkü hazırlıyoruz. İleri tarafta biraz daha detaylı gireceğiz. Korku mehafet. haf damarı demek. Korku damarı. Yani bu korku damarı da iki türlüdür Serhat abi. Maddi korku ve manevi korku vardır. Bu maddi korku cesede ve hayata girecek tehlikelerden korkmaktır. Hani bir tane örümcek gelse, Tarantula gelse yani abi ip bağlayıp gezdirmezsin değil mi? Ha, bir şekilde yürükersin yani. Hani ya şöyle küçük bir tane abi nerede keçeli? Hamit abi orada mı? Ne oldu koca delikanlı adamsınız. Bir tane arı sizi ne yaptı? He? Aklı çıktı aklı. Arı geldi böyle var ya. Abi kamikaze ya çat böyle. Nereden vurdu seni? Enseden vurdu değil mi? Ya abi uçan sabri gibi kendini yerlere atıyor ya. <gülüyor> Allah aşkına keçeli bak bakayım bana. Normalde baksana gel gel. Bak bu adam boksör birader. Bak bu adam hakikaten boksör. Aynı zamanda basketbolcu. <gülüyor> Onu sonra anlatacağız. O basketbol antistin sonra anlatacağız. Şimdi bu adam... İçeri girecek. Uludağ'dayız. Ya bir tane arı değil mi abi? Görsen bir gün öncesinden arı içeride dolaşıyor. İşte arıya hani böyle bekle de öldürmek istemedi yani. Arı bir arıyı bir tokad attı abi. Arı uçuyordu. Arı selamünaleyküm. Sonra cenaze namazından sonra diğer gün o arılar keçeli tam içeri girecek. Ça kafadan Kafadan headshot. Doğru mu? Sabaha kadar var ya, denizin üzerine gibi balıklar yan yatar ya, durduğu yerde böyle kafa gidiyor, bana bir şeyler oluyor diyor, sabaha kadar keyfi kaçtı. Bak ne oldu abi? Cesedi ve hayata gelecek tehlikelerden, şimdi bir arıdan korkar mısın, Korkmazsın. Bir tane arı şu an yanında etrafında olsa duvarı deler içine girersin be, tuğla parçası olursun orada. Ha? bak ne oldu? İnsan her şeyden korkuyor, hatta bilinmez ve görmediği şeylerden daha çok korkuyor. Bir mikrop gibi. Gözle göremiyorsun birader işte bir virüs ya, vücuduna girdiğinde seni alt ediyor. Sen bu kadar acizsin. İşte o acizliğin nispetinde de Cenab-ı Hakk'a karşı olan o hani bir muhabbet, onun dergahına gitme daha da kuvvetli oluyor. Sonra bir de manevi korku var. O da Allah'tan ve cehennemden korkmak. İşte burası önemli. Açmayacağız orayı. Şimdi mektubatta şöyle bir şey var. Madem ki böyle diğer hadi aşkı, sevgiyi anladık da korku damarı niye bize verilmiş? Diyor ki Cenab-ı Hak haf damarını, korku damarını... Hıfsı hayat hayatı muhafaza etmek için vermiş. Hayatı tahrip için değil ve hayatı ağır ve müşgül ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Ama günümüz korkusu böyle oluyor. Misal vereyim mi geçen hafta iki hafta önce konuştuğumuz mevziye dönüyorum şimdi. Yani adam dünyevi menfaatten korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor. Derse çağırıyorsun aman abi ben gelemem ne yapıyorsun ya memurum. O korku damarını nasıl kullanmaya başlamış? Allah'tan uzaklaşmak için kullanıyor artık. Abi öyle ortamda beni çağırma. Minnet şöyle bir mem ne yapar. Namaza çağırıyorsun adamı abi benim arkadaş ortamı şimdi yanlış anlarlar. Derse çağırıyorsun yanlış anlarlar. Ne oldu? O korku hayatını tahrip etmeye başladı mı o adamın? Hatta evhamlı yani iman cihetinden sağlam olmayan Allah'la bağı kuvvetli olmayan bir adamın abi münevverül kalp ve münevverül akıl dediğimiz iki cihet var. Aklı felsefeyle bezenmiş olan bir adam. Acaba şu kuyruklu yıldız bizim dünyamıza çarpar mı diye o korkusu yerin altına tüneller kazdırıyor. <Gülüyor> Görmüyor musun ticarette uğraşan kardeşler abilerimiz her gün nasıl olacak dolar inecek mi çıkacak mı bak görüyor musun elindekini muhafaza etme hastalığı normalde hayatını muhafaza etmen lazım Allah'ın insana verdiği bir bela musibet ne biliyor musun zengin insanlara o parayı harcatma hastalığı veriyor harcatmıyor. Hayatını muhafaza etmesi lazım. Neden? Cenab-ı Hak olan iman cihetinin onun devamını sağlayabilmek için. O emaneti koruyabilmek için. Ama o emanet olarak o paralar mal olarak görüyor. Kendi hasta artı yani elim yeisleri düşüyor. Evhamlar, hamlarla vesveselerle o malı var. Onu korumaya çalışıyor. Ebedi hayatını değil onu ondan sonra Cenab-ı Hak biraz daha verince onu koruma için biraz daha kollarını açıyor. Biraz daha kollarını açıyor ve artık kolları yetmiyor. Çünkü öldü gitti. Korkuyu nerede kullandı? Ebedi hayatıma zarar veriyor diye ondan kaçmak için değil. Ahiretim bana zarar veriyor diye onlara sarılmaya başladı. Adam buralara gelirse, derslere gelirse işte ben zekatımı verirsem, faiz yapmazsam işte ya da faize girmezsem evet Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanırım mı bu mu yoksa abi kredi çekmesem batarım. Dünyanı muhafaza ettiğin kadar ahiretini muhafaza ediyor musun? O korku damarın nereye gitti şimdi senin abi? Nereye? Dünyaya geldi mi? Herkes kıyas etsin. Zeki adamlarsınız ya. Yani şu derse geliyorsan zeki adamsın. Yani azıcık kafanda herkes kendine yer bulur. Ama sen öyle bir şey yapıyorsun ki ağır ve müşkül ve elim ve azaplar içinde bırakıyorsun kendini. Hiçbir şekilde koruyamıyorsun. Zihnin esaret altında. Teslim ve tevekkülü. Allah'a teslim olmayan. Allah'a güvenmeyen kişi Allah'tan değil, dünya menfaatlerin elinden gitmesinden korkar. Bu da böyle kalsın yani. Evet, korkuyu anladık, sevgiyi anladık. Kafamızda biraz şekillendi. Çok detaya girmiyorum. Yani Latifi-i Rabbaniye'ye veya işte 10 hasseye falan o derin bir ders olur. Yüzeysel geçiyorum abi. Tamam. Hani demeyin yani niye yüzeysel? Hani herkes hitap etmesi lazım bu ders. Çünkü internette bunu izleyecekler. Şimdi korkuyu ve sevgiyi anladıysak ana meseleye geliyoruz. Kemerleri sıkı bağlayın. Muhabbetullah. Ne demek abi? Allah'ın kemal ve cemalini idrak ve takdir oranında kalpte oluşan ilahi bir nurdur. Herkes kemal ve cemali ne kadar idrak ediyor, ne kadar tefekkür ediyor, o cihette Cenab-ı Hakk'a karşı bir sevgi oluşuyor. O sevgi kalpteki nur işte. Cin ve insin en parlak saadeti nedir? En tatlı nimeti? Muhabbetullah'tır. Aitkerim'i hatırla. Ra'd suresinde kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutluyun olur. Ancak, ancak Allah'ı anmakla, anmakla huzur bulur. bulur. Hakikaten, Hakikaten buna, buna inanıyor, inanıyor, musun? inanıyor musun? Allah aşkına kendine bir sor. Buna inanıyor musun yoksa gün içinde mutluluğunu nelerde aradın bir kendine sor bakalım. Huzurlu olmadığın anda şunu dedin mi? Evet ben kalbimi Allah'la meşgul etmeliydim mi? Yoksa ya o niye öyle olmadı? Acaba şuna mı gitsem? Oradan buna mı gitsem? Ya huzursuz olmuşsun. Ve sana uyarı geliyor bir mesaj geliyor. Diyor ki geliyor Allah'ı an ki mutlu olasın. Yok ondan mutlu olmadın onun peşine. Oradan olmadın onun peşine. Ne zaman Allah'ı bulacaksın? Acaba o kalpte Allah'a yer kalmamış mı? Doğru mu? Gelelim devam edeceğiz. İleride açıklanacak yazmışım. Şimdi bu muhabbetullahı anlayan insanlar hatta Risale-i Nur'da bir zaman şöyle söylüyor. Dünyanın bin sene mesudane hayatı huzurlu ailenle abi, inanılmaz huzurlu mutlusun bin senelik hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat rüiyeti cemaline Cenab-ı Hak'la görüşme onun rüiyetini görmeye mukabil gelmeyen bir cemili zülcelal sonsuz celal sahibi ve güzellik sahibi olan Allah'ın muhabbetine nazil olmak. Hangisi? Ya abartma bu ne ya? Niye bunu diyorsun biliyor musun? Sen çünkü daha dünyanın mesudane hayatını aramaktan cennet hayatı kıyasını yapamıyorsun anlayamıyorsun ki cennet hayatının o mesudane hayatını telakki edemiyor. Çünkü bunu da anlamıyorsun. Ruhiyet-i cemal. cenab -ı ı görmek, onu tanımak. Ya sen ölmek istemiyorsun zaten. Allah'la görüşmek istiyorsun, ölmek istemiyorsun. Bunda büyük bir tezat yok mu ya? <gülüyor> Doğru mu acaba abi? Evet. evet. Siz düşünürsünüz zaten. Ben böyle geçiyorum. Peki Allah'a muhabbet nasıl olacak? Tamam muhabbetullah dedin, anlattın da nasıl olacak? Allah sevgisinin ölçüsü. Salih amellerdir. Hayatındaki salih amellere bak bakalım. Salih ameller dediğimiz ne? Marziyat. Allah'ın razı olduğu davranışlar. Kaç fiilinden Allah razı oluyor? Biz burada dedektif değiliz. Çetene tutmayacağız. Herkes kendi bünyesine değerlendirecek. Yani aslında sorum şu. Gün içinde ne kadar sünnet-i seneye ittiba ediyorsun? Allah'a olan sevgi sünnet dairesinde yaşamaya bağlıdır. Sünnet-i seneye ittibası olmayan bir adamın Allah sevgisi her daim sekteye uğrar. Samimi olmaz. Onun da ispatını ayetle yapacağım abi. Bir adam ben Allah'ı seviyorum diyorsa o adamın yaşantısında, zihninde, efalinde, akvalindeki durumlarında Allah Resulünün davranışlarını, fiiliyatlarını Bak şimdi. Tabi şu da önemli. Marifetullah olmadan muhabbetullah olmaz. Tanımadığın birini sevebilir misin abi? Sevemezsin Serhat abi. Tanımadığın birini seviyorum diye lanse edersen samimi olmazsın. Bir menfaatin olduğu için o menfaat karşılıktan sonra salla gitsin. Tanımadığın bir adamı sevemezsin. Sevmediğin adamla ettiğin muhabbetten de lezzet alamazsın. Hemen kalksın da gitsin. Görüşmek istemezsin onunla. Biz namazda hemen namazı işte aradan çıkaracak bir şey olarak görüyorsun ya, hemen namazı kılayım selam verdin vın turizm cuma namazında ya cuma günü Allah seni hususi çağırıyor gel kulum muhabbet edelim diye sen niye muhabbetten kaçıyorsun niye namazda tesbihatını yapmıyorsun çünkü cenab olan muhabbetten lezzet almıyorsun çünkü Allah'ı tanımıyorsun ya Allah'ı tanımıyorsun bir Christian Ronaldo bir genç çocuk için konuşuyorum o çağırdığı zaman değil mi 5 saat 10 saat daha kapıda bekleyecektir ya. Onda bir iki muhabbet, belki bir fotoğraf çekilmek için. Niye? Onu tanıyor çünkü. Biliyor nasıl futbolcu olduğunu, karakterini, kaç numara ayakkabı giyiyor, onlara kadar adam sayabilir, anlatır. Şurada şu gol atmış, anasının babasının ismini, her şeyi sayabilir. Çünkü niye tanıyor? Tanadıkça da sevmeye başlıyor. Allah'ı ne kadar tanıyorsun? Anlatabildiğin kadar Allah'ı seviyorsun. Ali İmran suresi. Evet. Ey Resulüm de ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa dur şimdi. ''Allah'a muhabidimiz var mı? Var değil mi? Allah'a muhabbetiniz varsa bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı affetmekle örtsün Allah gafur rahimdir.'' Demek ki Allah'ı sevmenin ölçüsü neymiş Serhat abi? Allah Resulünü sevmekmiş. Allah Resulünü ne kadar seviyorsun, onunla aran ne kadar iyi, yaşantsın ne kadar örnek alıyorsun, senin Allah'a muhabbetin o derecede olur. Ne diyor bu adam ya? İçinizden söylersiniz. Denklemlerle açıklayacağım. Bak. Sabret. Birinci ayet geldi. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa bana uyun ki Allah da sizleri sevsin. Bana uymazsanız netice veriyor ki Allah da sizi sevmez. Doğru mu abi? Bu çıkıyor ya. Evet. Nemalarda şöyle bir şey var. Yerinden de okuyacağım. Allah'a imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Doğru mu? Tahsi gidiyoruz mu? Madem Allah'ı seveceksiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmek, sünnetini yalanlamak değil tevillerle kaçmak değil. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizleri sevsin. Bak şimdi. Şurası çok önemli. Atikerim bize der ki: "Mantık iliminde bir kıyas sistemi vardır. Yani olumlu ve olumsuz olan çıkarım cümlenin içinde verilir. Kıyası mantık dediğimiz bir hadise. Detay önemli değil. Okuyayım. Buradan Allah olan muhabbetimizi bir sorgulayacağız abi. Diyor ki: Eğer Güneş çıksa gündüz olacak. Yalanlayan var mı? Güneş çıksa gündüz olacak. Kimse anlamıyor değil mi abi? Müsbet, olumlu netice için denilir ki güneş çıktı. Bak güneş çıktı. Şimdi ne dersin ardından öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Bak cümlenin içinde önerme ve neticesi aynı anda söylendi. Menfi, olumsuz bir netice içinde şöyle söyleniyor. Güneş yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Yani baktığın zaman iki menfi ve müsbet, olumlu, olumsuz cümleden anlaşıldı. Güneş çıkmış demek ki gündüzdür. Güneş çıkmamış demek ki gündüz değildir, gecedir. Aynen öyle de şu ayet der ki bize. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Çok net. Eğer muhabbetullah varsa ben Allah'ı seviyorum diyorsan netice verir ki sünnet-i seniyeye ittiba gerekiyor, uymak gerekiyor. Allah'ı ne kadar seviyorsun? Ayette cevap ver. Benim söylediğinde değil ben ayet söyledim burada. Evet Cenab-ı Hak’a iman eden elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbul, en mustakim, en sıratta giden yol, en kısası bila şüphe, şüphe getirmez bir tarzda Habibullah'ın gösterdiği yoldur. Bunun derecesine göre Allah'ı seversin, sevmezsin. O sana bırakılmış baba. Bak şimdi. Hatta şöyle bir şey de var. Muhabbetullah... Allah'a olan sevgimiz, Allah'la olan muhabbetimiz sünnet-i seni'ye ittiba derecesinde ortaya çıkar, onu gerektirir. Çünkü Allah'ı sevmek, O'nun istediklerini, O'nun razı olduğu tarzı yapmak. O razı olduğu tarz da iki şekilde olur. İkisinde de kim var? Başta reis, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve istediklerini o razı olduğu dairede hareket ederek yapmaktır. Çünkü burada en mükemmel imam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Diğeri ise, diğeri de Cenab-ı Hakk'ın insanlara olan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la insanlar olan hadsiz ihsanatı Allah Resulü'ne bir vesile olarak bize kılmıştır, getirmiştir. İnsan sevdiği zata benzemek kabilse fıtraten benzemek ister. Şimdi vardır idol dediniz insanlar. Bugün idoller çok değişmiş. Yani YouTube şeyhleri her yerde değil mi? İnsanlar hakikaten kimlik bunalımı yaşadığı için kimi seveceğini şaşırmış. Şu an baktığın zaman bir genç kimi örnek alıyor? Kaç tane genç gördün sen ben Allah Resulüne benzemek istiyorum diye. Allah'la olan muhabbetin zayıflığını görüyor musun? Allah'la olan muhabbetin zayıflığının neticesinde Allah'tan ve Resulünden kopuyor YouTube şeyhlerine yöneliyor. Bak bakalım gençleri nereye yönlendiriyor ve kimleri örnek alıyorlar. Kimlerin razı olduğu hareket dairesinde kime benzemek istiyor? Yani o benzemek isteme dairesinde şunu demek istiyorum. Allah'ı sevse Allah'ın sevdiği tarza uyacak ve onu uyarlayan kişiyi sevecek. E bu adam Allah'la irtibatın ne? ve o kişilerle itibatı ne? O kişilere bakıyorsun hiç Allah'ın istediği tarzı yapıyorlar mı? He? Çok rahat bir şekilde çıkıp ya çocuklar izliyor bu adamları ya çocuklar babanızla içki içebilirsiniz diyor. Bu adam mı şimdi Türkiye'ye faydalı? Trendlerde birinci oluyorlar. Sevginiz olabilir. Arkadaşlar bu zamanda kız arkadaşı olmayan adam ahmaktır. Enay misiniz siz eğlensenize. Gelsiniz yaşayın hayatın tadını çıkarın. Şimdi bu adam nereye yönlendiriyor ya? Şu milletin en büyük gaflette olduğu durum ne biliyor musun? Dostunu ve düşman seçemiyor. adına aşık dediğimiz hadise var ya. Gençler şu an adına aşık. Allah ittiba sünnetten bizi ayırmasın. Kur'an dairesinden bizi ayırmasın. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ömer muhabbet ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e soruyor. Diyor ki Ya Ömer beni ne kadar seviyorsun? Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki önce nefsimi sonra en çok seni seviyorum. Böyle bir cevap. Efendimiz tekrar diyor. Beni Nefsinden, anamdan, babandan, evladından çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Ondan sonra tekrardan Hazreti Ömer diyor ki seni anamdan, babamdan, babamdan, canımdan, nefsimden çok seviyorum deyince ha şimdi kamil bir imana vardın diyor. Şimdi gel bakalım. Yine hayatına o dediğimi uyarla baba. Bak Cenab-ı istediği tarz Allah Resulü'nün yaptığı tarzdır. Sen hangisine gidiyorsun, hangisinden kaçıyorsun? Bu Allah sevgisi kıvamıydı. Allah'a iman cihetini sorgula. Tekrar ediyorum o cümle çok önemli. Allah'a ne kadar anlatabiliyorsan, ne kadar onunla konuşabiliyorsan, ne kadar dertleşebiliyorsan o kadar seviyorsun. O kadar Allah'ın üstüne ittiba ediyorsun. Kimse burada delikanlılık yapmasın. Berbat durumdayız. Delikanlı olalım. Telefonla olan muhabbetimiz Allah'la olan muhabbetimiz. Sosyal medya ve işlerimizle çocuğumuzun gelecek endişesiyle olduğumuz meşguliyet ve onunla olan muhabbetimiz Allah'la olan muhabbetimiz. Allah'la olan muhabbetin evli abilerin çocuklarıyla aile saadeti içindeki Durumu da kıyas sesinler oradan bile ortaya çıkacak. Ne kadar sünneti seneye ittiba var. Diyorum muhabbetten geçtim Serhat abi. Dertleneceğiz abi. Uykumuz kaçacak. Kendimizi sorgulayacağız. Bitmişim diyeceksin ya. Bitmişim diyeceksin ki tekrardan dirilmeye yüz tutsun. Bana bir şey olmaz dediğin anda çürümeye başlarsın. Bu Allah sevgisiyle konuştuğumuz. Bir de Allah korkusu var. Havfullah. Mehafetullah. Hissi havf. Korku hissi. Burada ümitsizlik yoktur. Onun ifrat tarafı. O korkunun ileri boyutu kimde vardı Serhat abi? Kafirlerde. Ancak ayet kerimede geçiyor. Diyor, ancak kafirler diyor Allah'tan ümidini keser bir müminin Allah'tan olan meyafetullah kısmı korku kısmı haf ve reca yani ümit ve korku arasında gidip gelir ümitsizliğe düşmez ve gaflete de düşmez. Allah zaten affeder deyip gafil insanlardan da olmaz. İhlası kazanmanın bir ölçüsü Allah'tan korkudur. Kim ihlasıdır? Allah'tan en çok korkan. Çünkü Allah'tan en çok korkan Allah'ın istemediği tarzları yapmaz. Ve istediğini yapar. Doğru mu abi? Allah'tan ne kadar çok korkuyorsun o kadar ihlaslı olursun. Allah korkusunun ölçüsü nasıl ortaya çıkacak? Herkes Allah'tan korkuyor. Abi Allah'tan korkarım bak yapma şunu ben bunu yapma. Yemin ederim vallahi billahi bak. Abi takva Allah'ına göre ortaya çıkar takvası olmayan bir adam Allah'tan korkmaz bir kere namazı olmayan bir adam geç onu ya ben Allah'tan korkuyorum demesin bari yalan günahına girmesin ya Allah'tan korkacaksın ve korktuğun zatın emrini yerine getirmeyeceksin insan korkmadığı adamın söylemlerini takmaz patronun şunu yapacaksın bunu yapacaksın şu saatte geleceksin öğretmen ödev veriyor yarın yapmazsan diye şu hareketi sana yeterli değil mi? Yarın onu yaparken bak bakalım onlardaki korku mu ağır basmış yoksa Cenab-ı Hakk'ın seni tehdidi mi? Takvana göre açık söylüyorum abi namazı olmayan bir adam Allah'tan korkuyorum demesin ancak cehennemdeki azabı hafifletmek için o kendini uyuşturmak için söylediği sözlerdir başka bir şey değil. Kalbini rahatlatmak için bunu söyler. Büyük günahları serbest işleyip ondan ani istifa etmezse pişman olmazsa imanın olmadığına ispattır diyor ya imandan hissesi yoktur diyor açık ve net büyük günah hemen sayıyorsun işte adam öldürmek zina faiz kumar yalan söylemek e tamam da bu kimle muhatap olursun bu konuştuklarını bir müslümanla müslümanın sıfatı nedir namaz kılandır abi kimliği odur ya görürsün adam ağlama duvarına gider ağlar ne dersin bu adam yahudi dersin adamı görürsün değil mi hac işaretini takar gider kiliseye hristiyan dersin müslüman ne zaman müslüman olacak? Nasıl olacak abi? Namazı yok. Allah'tan korkuyorum diyor. Samimi değil. Vallahi samimi değil ya açık söylüyorum bak. Samimi değil. Takvadan bahsetmesin. Celal ve azametini tefekkürden gelen korku da vardır. Şimdi bu da marifetullah'tır Allah'ı tanımak. Allah'ı tanıdıkça kainata bakıp izlemen o şekilde farklı oluyor. Cenab-ı Hakk'ın Celal-Cemal isimlerini görüyorsun. Azametini görüyorsun gökyüzünde. Bir şimşek çattığı zaman ürkmüyor musun? O ürkün işte şu hareketi yaparız ya böyle. Aklın çıktı be. Abi aklın çıktı ne? Devamını söylesene. O sana, o gökyüzü sana ne demek istiyor? Başını kaldır, kendine tanıttırmak isteyen faal ve kudreti zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi onlar dahi başıboş değildir. Her birisi müdebbire hakim tarafından idare ediniyorlar. Onlara bak, Cenab-ı Hakk'ın azamet ve o büyüklüğünü haşmetini bil. Bütçetten gelen bir korku da vardır. O da o da işte ilmanla alakalı. Bir de bir de hepimizin korktuğu inşallah Allah'ın teveccühünü kaybetme endişesi. Zaten korku ve sevginin birleşimini konuşacağız. Korku ve sevginin birleştiği yerden ne çıkardı? Başka derslere gelenler hatırlar. Hürmet ortaya çıkar. Bugün Ferdi abi dese ki Serkan, yarın size geliyoruz. Bir de Hamit abi de gelsin. Hamit abiyle Ferdi abi diyor ki acele size geliyoruz. Hayda. Aldık belayı. Nasıl olacak? Hamit abi hiç yemek yemez. Ben şimdi gelmelerinden korkarım. Niye korkarım abi? Çok yemek yiyecekler diye mi? Acaba onların isteklerini karşılayabileceğim mi? Onları güzel ağırlayacağım mı? Evimde rahat edecekler mi? Onların teveccühünü kazanabilir miyim? Onların muhabbetini kazanabilir miyim diye bir korku olur bende. Ama aynı zamanda gelmelerini istiyorum. Neden? Seviyorum. Bak korku ve sevgi birleşti ne çıktı ortaya? Hürmet. Allah'a karşı hürmeti olan adamda korku ve sevgi aynı anda olur. Ama o korku Allah'ın teveccühünü kaybetme, cennet cehennem korkusu değil. Zaten ehli imanın kamil olanları Cehenneme gitme veya cenneti kazan marzusu değil. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kaybedersem, onun teveccühünü kaybedersem korkusun taşımışlar. Allah'tan kim korkar? Allah'tan ancak ilim sahipleri korkar diyor Fatır suresinde. Ne ilim sahipleri? Çünkü insan tanıdığı cihette demiştik ya. Allah'ı tanırsan Cenab-ı Hakk'ın fiiliyatlarını, cenab Hakk'ın azametini bilirsin. Onun cennetini, cehennemini bilirsin. Allah'ı tanımayanın korkusu adam diyor ama abi ben korkuyorum Allah'tan ne biçim konuşuyorsun? Senin korkun cahillikten, cahillikten gelen bir korku sendeki korku sadece cehennem korkusu olduğu için seni ümitsizliğe atar. Ümitsizliğe düşmemek için ne yapıyorsun biliyor musun? Tehlikelisi. Ucuba gidiyor adam bakıyor ki birkaç tane iyilik yapmış namaz kılmış sonra tesettül insanları görüyor kötülük yapıyorlar sonra namaz kılan insanları görüyor faiz yiyor sonra diyor ki bunlar gibi olacağım hiç namaz kılma bak Allah'ım ben namaz kılmıyorum faiz yemiyorum bak işte hanım kardeşimiz ben tesettüre girmiyorum çünkü tesettüre girenler ne halde ne oldu kendindeki kemalatlara güvenmeye başladı. Gördün mü Hacı abi? İşte ben de korkuyorum diyor. Onları yapmıyorum. Senin korkun cahillikten. Senin korkun daha çok Allah'a isyan ettirmiş. Kıyasları görüyorsun değil mi abi? Ruhun gıdası az kaldı. Sabredin abi bugün kandil. Bugün dolacağız yani. Bugün dolmamız lazım. Ruhun gıdası ne? Müzik mi? Ha? Öyle dediler değil mi? Mezar taşlarında el müzik mi yazıyor? Ruhun gıdası marifetullah, muhabbetullah, mehafetullah. Allah'ı tanımak, Allah'ı sevmek. Ve Allah'tan korkmak. Bunlar ruhun gıdası. Ruhumuzun olduğunun farkında değiliz. Peki, bedenimizin ihtiyacı var, bedenimizin gıdaya ihtiyacı var. Bugün yemek yemem lazım, hadi yemeğe gidelim cümlesini veya yemek yemeliyim. Mutfağa gidenler kimler? Evet. Yemek yemediniz mi? <gülüyor> ha, Hepiniz yediniz birader. Herkes yemek yedi, su içti. Niye? Bedenin gıdasının farkında. Ama sende ruh var. Ruhunun farkında değilsen, ayaklı ceset olmuşsun. Hakkını helal et. Haberin yok ki onu besleyesin sen. Devam ediyorum. Şu tabloya iyi bak. Mertebeler var burada. Marifetullah, muhabbetullah, mehafetullah. Tekrar diyorum Allah'ı tanımak, Allah'ı sevmek, Allah'tan korkmak. Şu gafil tarafına dikkat et. Gafil yazıyor. Bir adamda muhabbetullah varsa o da sözde dereceye göre. Diyor ki ben Allah'ı seviyorum. Allah seviyorum benim sevdiğim Allah azap vermez. Ben sevdiğimden korkmam. Yani adamda Allah korkusu yoksa Allah'ı tanımıyor demektir. Bu adam kafildir. bizim Müslümanlar. Gafil Müslüman gaflette niye Allah? Karım gafurraydı. Bağışlar ya. Bir hacca gideriz. Umre'ye gideriz. Ya buraya geldi. Bizim kamera işlerini takan çocuk. Sevgilim var diyor. Sevgilim hafız dedi. Dedim ki oğlum ne yapıyorsun sen dedim yani uygun mu çocuğa anlattı gittik Omre'ye giderim tövbe ederim diyor. Bir Omre'ye gittik mi iş biter. Bak görüyor musun abi şimdi bak bu adamdaki evet Allah'a karşı bir muhabbet var ama korku ciyeti yok. Olmadığı için de Allah'a olan ilim yok. Cenab-ı Hakk'ı tanımıyor. O yüzden gafildir. Sefaatte yasak zevk ve eğlencelerin içinde gidip Allah var din adamın durumu budur. Sonrasında adamda Allah korkusu var. Öyle derecede fazla çıkmış ki bu da küffarda olan Allah'ın muhabbet yok, Allah'ı tanımıyor ama dehşetli korkuyor. Kimin sıfatı? Kafir sıfatı. Aşırı korkunlarını ne yaptı? Ümitsizliğe götürdü doğru mu? Ama bir adamda Allah olan muhabbet ve sevgi binleşirse ehli iman olur yani marifetullah da vardır o adamda. Çünkü Allah'ı tanıdığı nispetle çünkü ben tanıdım Ferdi abi. İşte Hamit Abi tanıdım. O yüzden onları bir muhabbetle istiyorum. Evime davet ediyorum. Aynı zamanda isteklerini karşılayabilir miyim diye bir korku bende oluşuyor. İşte o korku ve sevgiyi oluşturan onları tanımam. Yani Allah'ı ne kadar tanıyorsan ikisi sende vardır. Sen neredesin kendine bak. Geldik şu cümleye. Bunu da analiz ediyoruz. Bende kal. risale Nur'dan bir cümle. Diyor ki şu anki gençliği anlatıyor. Psikolojik bir tespit. Bütün psikologlar alacakla psikiyatri alacak şu cümleyi incelemesi lazım. Ben bir psikologla konuştum. Anlattı anlattı. Üniversite bitirmiş bir kardeşimiz. Güzel de bir dostumuz. Dedim ki... Senin dedim okuduğun şu 4-5 seneyi özetli mi bir cümleyle? Buyur abi dedi. Kalp ve ruhun gıdasızlığından ve vazifesizliğinden neşet eden ortaya çıkan sıkıntılarla. Bütün psikolojik sorunlar kalp ve ruhla alakalı değil mi? Kalp ve ruhun vazifesizliği ve gıdasızlığından dolayı değil mi? Vallahi abi öyle dedi. Bak şimdi kalp ruhu besler. Kalp aynı zamanda bedeni besler mi? Kalbin görevi nedir? Vücuda kan pompalamak. Vücudun ana gıdası. Aa bu hayat kandır değil mi? Kanı pompalar. Aynı zamanda diyor ki lisanda işlatı da. kalp diyor bir çam kozalağı gibi de değildir. Sadece kan pompalayan bir parça değildir. Aynı zamanda ruhu besler ruha gıda temin eder. Ne oldu? Kalp vazifesini yapacak. Kalbin vazifesi ruhu beslemek. Ruhun gıdası da neyle Allah'ı tanımak, Allah'ı sevmek, Allah'tan korkmak. Bu üçü binleşirse iman ortaya çıkar. Kalp de imanın merkezidir. Kalbinde iman varsa iman gıdadır. Gıda derecesinde kalp onu vücuda, ruha pompalayacak. Senin ruhun Allah'tan uzaklaşmışsa kalbin manevi olarak ölmeye başlamış. Kan pompalar, ayakta tutar bunu. Ama ruh olmaz. Ruh can çekişirse beden ruhu alır peşine takar her yere götürür. Bugün senin evde sıkılman aile ortamında sıkılman niye biliyor musun? Ruhun can çekişiyor içeride. Beden gezmek istiyor. Beden nereye diyor? AVM'ye günahların olduğu yere gider beden. Beden oturup da diz üstünde saatlerce Kur'an okumak istemez. Çünkü vücuda ağır gelir. Sabah kalkmak istemez ruh bedeni ayağa kaldırır. Birader sen sabah namazına kalkamıyorsan ruhun çürümüş bedeninde hapsolmuş ondan dolayı kalkamıyorsun. Ama ruh gıdasına alsa, kuvvetli olsa bedeni ayağa kaldırır. Ruh lezzet aldıktan sonra cesedi çok gezdirmeye gerek yok. Bir adam her yerde gezmeye oraya sefaatte lezzetler hadi şu gün takılalım şuraya gidelim diyorsa o adamın artık ruhu can çekişiyor. Beden azmaya başlamış. Kalip bütün vazifesini bedene veriyor. Ders ta nereden nereye geldi be birader? Ha? Muhabbetle sevgiyle pıtırcık şekilde başladık. Papatya yolacaktık ya seviyor sevmiyor. Olay nereye geldi? Evet. E bir de ayetimiz var. Rahat suresi. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Gel bunu analiz edelim. Bak burada tefsir dersi yapıyoruz ha. Abiler günümüzde bak ayeti tefsir ediyoruz. Ne diyorsun? Herkes Abi kalp. Allah anarsa mutlu olur. Tamam doğru dedim. Gel şunu soruyla bir analiz yapalım abi. İnsan kalbinde kimi zikrederse huzurlu olur. Cevap verme birinci sorum. Zikrettiğinde Huzur bulduğu kişiyi birisi kaybetmek ister mi? O da dursun. Şimdi başa dönelim. İnsan kalbinde kimi zikrederse huzurlu olur. Kimi? Dünyalık olarak cevap ver bana. Sevdiği birini zikrederse, onu işte sürekli söylerse, hayal ederse huzur bulur. Peki o kişiyi kaybetmek ister mi? O kaybetmeyi düşündüğü da korku oluşur mu? Oluşur. Şimdi gel. Herkes tanıdığı sevdiği dedi. Bak şimdi ayette tanıdığı biri dediğimiz marifetullah. Allah'ı bilen, zikredince gelen huzur muhabbetullah. Ve o muhabbetullahı kaybetme korkusu da mehabbetullah. Şu cümlede, şu ayet-i kerimede üçü de içinde gizli. Allah korkusunu burada göremedik biz. Kalpler ancak Allah'ı anmak, zikretmekle huzur bulur. Korku nerede? Şunun gitmesidir işte korku. Gördün mü abi? Zikretmekle huzur bulur muhabbet. E kimi? Allah'ı. O da nasıl tanıyorsun? Hakikaten Allah'ı zikredince kalbin huzur buluyor mu? Kendine söyle bakalım. Haydi. Hadi Allah aşkına söyle bakalım. Ne kadar gün içinde? Yani Şöyle namazlarında abi günde 5 vakit namazında kalbin ne kadar huzur buluyor. O üç eksik olduğu için huzur bulamıyor. Şimdi anladınız mı Üstad Risale-i Nur'da bir cümle kullanıyor. Diyor ki kainat kadar kalbim olsa onu muhabbetle doldurmak isterim. Kainat kadar kalbim olsa onu imanla doldurmak isterim diyor aslında. O muhabbet dediğim mesele sadece sevgi değil işte ya. Allah'ı anma dediği mesele bu işte. Bak bakalım ne kadar kalbinde Allah'a var. Evet ders ağır olacak abi hakkınızda verdim. Çıkıp burada abi şöyle yapın. Kedilere mama verin. Kış. Şöyle yapın. Abi ağaç ekelim. Evet bunlar olacak ama baba hani yeter da değil mi? Başka meseleler var. Yani sen kendinden geçmişsin artık. Bir kendini tanıman lazım. Bir Allah'ı bilmen lazım. Niye bunları yapman gerekiyor? Onun da bilmen lazım. Adam bilmeden yapıyor. iyilik yapıyor ama niçin için yapıyor? Allah için mi yapıyor? İnsanlar için mi yapıyorsun? Ne için yapıyorsun? Bunların hepsini sorgulamamız lazım. Onlar da yapılır. O dersleri de yapıyoruz. Evet namaz dersleri de yapıyoruz burada. Gıybet etme dersleri de yapıyoruz. Ama işte bunlar namazın muhteviyatı. içindeki en önemli meseleler. Şimdi bunu bilen bir adam. Ya artık delikanlı olmak lazım. Hakikaten ben çok merak ediyorum. Çok garip. Şuna inanıyor musun artık? Allah'a olan muhabbet ve Allah'a olan o korku cihetinde iddia ediyorum. Namazı olmayan bir adam. Allah'ı seviyorum. Samimi olarak söyleyemez. Dili söyler. Hali yalanlar. Çünkü insanın Dili ve hali aynı iş aynı şeyi söylerse bu adam bizim gözümüzde nedir? İnsanın gözünde dürüsttür. Dili ve hal birbirinden farklı şeyler söylerse bu adamın adı nedir? İkiyüzlü olur, ikiyüzlü. Ulan bir dediğin, bir düşündüğün, bir yaptığın birbirini tutmuyor ya. Bunu söylersin değil mi? Şimdi herkes kendine baksın. Allah'ı seviyorum. Ya aynı zamanda Allah'a isyan ediyorsun. Hakkını zhelaldin. Evet. İnsanlar olan muhabbetler belalıdır abi. Saatimiz kaç? Saat 10. Abiler bir de muhabbetin gayrimeşru tarafını azıcık bir okuyayım. Sonra bitirelim. Sonra gece uzun zaten. Ama Allah aşkına samimi şekilde bir silikelen bir kendine gel. İyi misiniz? Yandakine bir tokat at. İyisiniz değil mi? Tamam. Bak şurayı kalbinle dinle tamam mı? Kalbinle. Aklınla değil. Aklınla değil. Ey betba, talihsiz. Ehli dalalet. İnşallah onlardan değiliz. Ehli gaflet. Bugün biraz kendimizi gaflette kabul edelim. Gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsizce azaptır. Bugün birisi aradı. Barış Onunla konuştu. Bana gelen bir mesaj. Gençliğinde çok kötü işler yapmış. Zinadan bir tane evladı olmuş. Ona bakıyor. Ona bakmak zorunda. Sonrasında çocuk... Elinde olduğu için biri onu sahiplenecek, biri yardım edecek, şefkat. himay altına girmek ister. Biri bana sevgi beslesin, biri beni korusun. Bana sahip çıksın diye. Adamın biriyle imam nikahı yapıyor. Bugün telefonda olan konuşmayı anlatıyor bana. Mesaj hattımız var bizim. Cevap veriyoruz. Her gün diyor beni dövüyor. Dövmesi de normal dövmek değil, yerimden kalkamıyorum diyor. Yalvarırım beni bu halden kurtarın. Şimdi barışla olayı değerlendiriyoruz. Dedim ki kardeş biz üzüleceğiz, biz dua edeceğiz. Amme velakin kader adalet ediyor. İnsan üzülüyor, perişan oluyor. Mesela ben yani zihnimden çıkmıyor abi. Ama işte gençlikte yapılan bir hata 8-9 dakikalık bir zevk uğruna bir ömrün heba olması değil mi şu tablo? Ha? Canlı bir örnek değil mi? Diyor ki gayrimeşru bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmek. Allah inşallah ahirete temiz alacak bu dünyada bu imanla o sıkıntıları çekerse ve kötü yerlerde çalışıyor. İnşallah uyanır Cenab-ı Hak da kurtarır diyoruz dua etmemiz lazım. Müslümanlar. Müslüman üzülür, kardeşini acır. Ne olursa olsun bir kafiri göğüssen ateşler içinde yanıyor, Müslüman üzerine örtü atar onu söndürür. Çünkü muhabbet dediğimiz hadise bu. Gayrı meşru bir muhabbetin neticesi merhametsizce azaptır kaydısı sırrınca siz fıtratınızdaki, yaratılış programındaki Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatlarına ve esmasına, isimlerine sarf edilecek muhabbet ve marifet kabiliyetini, şükür ve ibada cihazatınızı nefsinize verdiniz. Ve dünyaya gayrı meşru bir surette sarf ettiğinizden dolayı cezasını çekiyorsunuz. Herkes kendine baksın. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ait olan muhabbeti nefsinize verdiniz. Mahbubunuz olan sevgili zannettiniz o nefsinizin hadsiz belasını çekiyorsunuz. Çünkü hakiki bir rahatı o mahbubunuza vermediniz. Hakiki olarak Cenab-ı Hakk'a tevekkül ile teslim etmiyorsunuz. Allah'a güvenmediğiniz için daima elem çekiyorsunuz. Şu cümleyle bitiriyorum. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına ait muhabbeti dünyaya verdiniz ve o sevgiyi sebeplere taksim ettiniz, belasını çekiyorsunuz. Çünkü o sevdikleriniz, bağlandığın işin, gücün, ortağın artık kimin varsa bir kısmı size Allah'ı ısmarladık demeyip, size arkasını çevirip bırakıp gidiyor. Kim gibi abi? Gençliğiniz gibi. Dayılar gençliğiniz gibi. Allah'ı ısmarladık demedi size. Demedi. Çekti, gitti. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor. Tanısa da sizi sevmiyor. Sevse de fayda vermiyor. Herkes hayatına baksın. Daima ayrılıklardan, ümitsiz dönmemek üzere olan o zevallerden, o gidişlerden elem ve bela çekiyoruz. O yüzden dönüp dolaşıp geliyoruz. Bu belayı çekme. O muhabbeti Allah'a ver. Bütün mesele bu abi. Bak. Buradaki kardeşlerimiz her zaman örnek veriyorum. Adam üniversitesi bitmiş. Hayat gayesini Allah yolunda feda etmeye adamış. Bir ömür koşturup çabalayıp o adamın şu ortamda bir saatte aldığı lezzeti alamayan adamlar var. Buraya gelen abilerim de tanıktır. Çünkü Allah'la kalbin bir anlık bağlantısının yaşanması milyonlar sene dünya saadetinden üstündür abi. Allah bulmayı nasip etsin yaşamayı nasip etsin. İşte bu gece öyle bir zamanın başlangıcı. Bugün başla inşallah. Tövbe, et, samimi ol. Rabbim'de ben senden layıkla korkamadım. Senden korkacakken başka şeylere verdim. Muhabbetimi başka ellere verdim. Yalvarırım Rabbim kalbimi kendine çevir. Senle aramda olan her şeyi al. Senden uzaklaştıracak her şeyi hayatımdan al. Beni haram sevdalardan kurtar diye dua etmek lazım. Ömür geçiyor, çok az kaldı. Vallahi çok az kaldı. Abi kaç yaşındasın? Nereden abi? 38. Abi kaç yaşındasın? 56 çok az vaktin kaldı artık dayı kaç yaşındasın 60 ya zamanında sordular yaşım 10 dediğin zamanlar da vardı sordular kaç yaşındasın diye 12 yaşındayım dediğin zamanlar da oldu 15 yaşındayım 18'e geleyim de heyecanla beklediğin zamanlar oldu şu an 60 oldum geçiyor çok az kaldı kıymetini bilelim abi Allah rızasını erfat.